أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيد وعتصام إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 Minel cinneti ve nas ayetince Yüves visu fî diyebilmek Kalplerdeki vesveselerden ilim, rahmet ve aşk medeniyetinin iman, amel ve ahlak içeren mesajlarına sarılarak sıyırılabilmek Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam'ın sözlerine Hadis-i şeriflerine Bizzat onu dinliyor bulmuşçasına İtaat edebilmek Kur'an ayetlerini okurken Allah ile konuşurmuşçasına Hadisleri okurken bir zat Resulullah ile konuşuyormuşçasına ihsan sahibi olabilmek Böylece vesveselerden sıyrılabilmek Adam gibi adam olabilmek Kısaların sıhhatini delil ve kaynağını tartışmaktan ziyade Gelin hisse alabilmek için bir hikayeyle gizgah yapayım sizlere. Bir gün şeytan dünya çapında konvansiyonel bir toplantı için tüm dostlarını avanesini çağırmış. Açılış konuşmasında demiş ki, Müslümanların camileri gitmesini engelleyemiyoruz Kur'an okumalarını ve gerçekleri öğrenmelerini de engelleyemiyoruz Allah ve elçisiyle sağlam ilişkiler kurmalarını da engelleyemiyoruz Allah ile bir kere bağlantı kurduklarında üzerlerindeki gücümüz kırılıyor dostlara hemen söze girmiş demişler ki gerçekten zor bir durum Peki ne yapalım? Şeytan hemen devam etmiş. Bırakın camilere gitsinler. Fakat zamanlarını çalın. Böylece Allah ve elçisi için Allah ve elçisi ile bağlantı kuramasınlar. Sizden isteğim budur. Dikkatlerini dağıtın. Böylece gün boyunca Allah ile hayati öneme sahip bağlantıyı kuramasınlar. Dostları şaşırmışlar. Şeytan, Müslümanların kulaklarına şunu fısılda. Harca, harca, harca, borç al, borç al, borç al. Kadınlarını işe girip uzun saatler boyunca çalışmalar için ikna et. Erkeklerin haftada 6-7 gün, günde 10-12 saat çalışmalarını, ve böylece hayatlarında boşluk kalmaması için planlar yap. Çocukları ile, aileleri ile zaman geçirmelerini engelle. Evleri, ferahladıkları bir yer olmaktan çıkacaktır böylece. Zihinlerini o kadar meşgul et ki, kendi iç seslerini dinleyemesinler, nefis muhasebesini böylece yapamasınlar. Böylece kafaları karışacak. Allah ve Resulü ile zihinsel ve kalbi beraberlikleri kopacaktır. Bravo! Mükemmel fikir diye akışlamışlar arkadaşları dostları. Durun daha bitmedi diye devam etmiş şeytan. Kahvehanelerde, doktor muayenelerinde, kafelerde masaları gazete ve dergilerle doldur. Zihinlerini 24 saat haber bombardımanına tut. Araba kullanma esnasında tefekkür etmelerini... İnternete girenlerinin mail boxlarını Sipariş katalogları ile Bahislerle, çekilişlerle Promosyon ürünleriyle Ve boş umutlarla doldur Gazete ve TV'leri ince yapılı güzel modellerle doldur ki Kocaları dış güzelliğin Önemli olduğuna inansınlar Ve hanımlarından hoşlanmasınlar Kadınların Akşamları kocalarıyla ilgilenemeyecek kadar çok yorulmasını sağla Eğer kadınlar Erkeklerin ihtiyacı olan sevgiyi veremezlerse, erkekler bu sevgiyi başka yerlerde arayacaklardır. Aynı şey tam tersi içinde geçerli olacak. Erkekler sevgiyi kadınlarına veremediği zaman, sevgileri kadınlarda başka yerde arayacaklardır. Çocuklara namazın önemini anlatmalarını engellemek için sürekli hikayeleri tavsiye et. Doğaya çıkıp Allah'ın yaratma sıfatını görmelerini engellemek için, Onları çok meşgul et. Eğlence parklarına, fuarlara, spor karşılaşmalarına, oyunlara, konserlere, sinemalara götür. Oralarda kavga çıkarıp birbirlerini vurmalarını sağla. Bizim işimiz fitne çıkarmaktır, bunu unutma. İslam'ı dostluklar ve sohbetler yerine, taraftar ve parti dostluklarına ve dedikodularını teşvik et. İşte plan budur. Futbol hayatlarının odağı olsun futbolcuların isimlerini çocuklarını ezberletmeyi marifet saysınlar. Ancak, İslam'ın şartlarını merak bile etmesinler. Kurnazca plan için dostları şeytanı çılgınca akışlamışlar. Ve ülkelere dağılırken, Müslümanları daha fazla meşgul edeceklerine, telaş içinde oraya buraya koşturacaklarına, Allah'a, elçisine ve ailelerine daha az zaman ayıracaklarına söz vermişler. Hikaye hikayedir tabi ki sevgili dostlar da, sizce bu plan... Başarılı, değil mi? Herhalde bu planın başarısından olsa gerek ki, burada sayılan maddeler gibi, burada sayılamayan daha birçok maddede, kalbimizde ve aklımızda fitneler çıkıveriyor bazen, öyle değil mi? Misal, insan eğer ki 10 milyonu sadaka verecek olsa, bu miktarı çok bulur. Ama 10 milyon ile... Mağazadan bir şey almaya gitse, alacak bir şey bulamaz. İnsan, on dakika, Allah'ı zikredecek olsa, Allah'ı anacak olsa, kalben ona bir rabıta kurup dua edecek olsa, bu zamanı çok bulur. Ama bir filmin veya maçın, bir buçuk saatlik zamanı, onun için hemen verir. Bir futbol maçının uzaması, bir pembe dizinin uzaması, insanın hoşuna gider. Ama cemaatle kılınan namazın bir kaç dakika uzaması, hoca efendinin yaptığı duanın bir kaç dakika uzaması, insanın hiç de hoşuna gitmez. İnsan duyduğu dedikoduya hemen inanır ve kabullenir. Dedikoduyu getiren, haber veren kişi yalancı bile olsa, ama kesin doğru olduğunu bildiği ayet ve hadisleri inat ederek hemen kabullenmez. Acaba peygamber bunu söyledi mi ki, acaba bu sahih mi ki, ama zayıf hadis ki, hemen kabullenmez. İnsan camide bir saat ibadet ederek vakit geçirecek olsa, bir saat evinde inzivaya çekilip ibadet edecek olsa, onun için zaman geçmek bilmez. Ama televizyona bakarken, internete bakarken, oyunlara bakarken zaman onun için çabucak geçer. İnsan namaz kılarken, ibadet esnasında, zikir, dua, tesbih esnasında, tefekkür esnasında, dünyevi konuları düşünmeyi sever. Ama... Dünyevi işleriyle meşgul iken, İslamiyeti, Allah'ı ve elçisini düşünmekten kaçınır. İnsana bir sureyi veya surenin anlamını okumak zor gelir. Ama bir romanı, hikayeyi, bir gazeteyi, dergiyi okumak, onun için kolaydır. İnsan, konserde ilk sıralarda olmak için çaba sarf eder. Tiyatroda da böyledir, gösteri merkezlerinde de böyledir, oyun merkezlerinde de böyledir. Ama camide sohbet halkasında ilk sıralarda olmak için çaba sarf etmez. Aksine namazın sonunda hemen çıkıp gideyim diye son sıralarda olmak ister. Bir ayet ya da hadis ezberlemek insanın zoruna gider ama müzik listesi top 10'da olan şarkıların hepsini ezberebilir. En çıkan oyun listesini ezberebilir. Gündeme düşen filmlerin konularını ve aktörlerlerinin isimlerini ezberebilir. İnsan ajandasında bir dini toplantı için zaman bulamaz. Ama dünyalık işler için çok zaman bulur. İnsan İslami konuları dinlemeyi ve anlatmayı zor bulur. Ama dedikoduları dinlemeyi ve anlatmayı çok sever. İnsan cennete gitmeyi ister. Ama hiçbir şey yapmadan. İnsan her gün birilerinin ölüm haberini alır. Bazen yakınından, bazen tanıdıklarından, bazen tanımadıklarından. Bazen genç, bazen ihtiyar. Ama yine de kendisinin de bir gün öleceğini düşünmez. İnsan her gün bir gün çürüyecek vücudunu daha formda tutmak için yediklerine dikkat eder. Cildine bakım yaptırır. Ama asla çürümeyen ruhu ve kurtuluşu için dikkat etmez. Evet dostlar. Biraz önceki toplantıya bu sözler paralel oldu galiba. Ama sevgili dostlar, belki şeytan anlayışımız biraz daha farklı kaldı zamanımızda. Şeytan keriz değildir. Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Araf suresi 27. ayette Ey oğulları, Şeytan anne babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onlara göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık Buyruluyor Efendimiz ve şüphesiz şeytan insanın bedeninde damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır buyuruyor. Buhari ve Müslümin kaynağında geçen hadisinde. Müslümanın en büyük düşmanı şeytan. Çünkü Kur'an bize muhakkak o sizin için ''Apaçık düşmandır.'' buyuruyor. Peki biz bu ezeli düşmanımızı tam tanıyabiliyor muyuz? Ölünceye kadar bizi 24 saat gözetler. Küçük bir zayıf tarafımızı bulunca darbeyi vurur. Kendimize bir elbise almak için 9 dükkan dolaşıp araştırırken, acaba en büyük düşmanımız olan şeytan hakkında bu kadar hassas davranabiliyor muyuz? Şeytanın meşhur taktiklerinden bazılarını, paylaşmak istiyorum. Şeytan namaz kılan bir Müslümana domuz etindeki vitamin hiçbir ette yok. Hadi yesene diyecek kadar değildir İnsanın imanı ile beslenen cehennemde kendine komşu arayan ve bizleri hiç mi hiç sevmeyen şeytan henüz emekli olmadı. Yanlış bir şeytan bilgimiz var. ıslık çalınınca gelen Besmele çekince giden bir şeytan tanıyoruz. Halbuki şeytan bu kadar keriz değil. Peki ıslık çalmadan önce neredeydi? Islık çalınca gelip ne yapacak? Kur'an bulunan eve şeytan girmez derler. Halbuki tanıdığım şeytan en çok Kur'an bulunan evlere girer ve Kur'an'ın duvardan hayata inmemesi için olanca gücüyle mücadele eder çalışır. Çoğu zamanda maalesef emeline ulaşır. Biz şeytanın en fazla meyhane ve kahve köşelerinde bulunduğunu, insanları buralara çekmek için çalıştığını zannederiz. Halbuki şeytan o mekanların sakinlerine ve oralara fazla vakit ayırmıyor. Zaten oradaki insancıklar zayıf kişiler. Şeytan az bir mesaiyle onları halledebiliyor. Daha çok. İlim ve irfan meclislerinde, camilerde, cihat beldelerinde ve ibadet yapılan yerlere yakın bulunur şeytan. Şeytanlar toplantı yapmışlar yine başta anlattığımız gibi bir keresinde. Bugün ne yaptınız diye sormuş herkese. Sırasıyla hepsi anlatmış. Birisi, ben insanları zinaya teşvik ettim. Diğeri, ben Müslümanlara haram yedirdim. Ötekisi, ben kumar oynattım. Küçük, cıldız topal bir şeytansa... Ben pek bir şey yapamadım demiş sadece. Bir çocuk Kur'an okumaya gidiyordu. Onu gördüm. Ve ayağına bir çelme takıp düşürdüm. O gün medreseye gidemedi deyince. Baş şeytan tamam demiş. Seni çok sevdim. Adam oğluna en büyük kötülüğü yapmasın. Benden sonra halife sen alacaksın tahtına sen oturacaksın deriz. Şeytan hep kötülüğü emreder. Doğrudur ama... Hep kötülüğü değil bazen de salih amel işlememizi isteyerek riya, gösteriş ve şirk bataklarına düşürmek ister. Bazen de salih amelimize vesvese vererek bizi o amelden soğutmak ister. Şeytan kötü insanları kullanarak bizi kandırmak ister. Bu hep böyle olmaz. Bazen annenizi, babamızı, bazen en yakınlarımızı kullanarak da bizi aldatmak ister. Ketan büyük günahlar teklif eder. Ama herkesi böyle aldatmaya çalışacak kadar aptal değildir. Önce küçük günahtan başlatır. Alıştıra alıştıra gider. Önce 20 sevaplık amelden vazgeçirir. Sonra 100, sonra 1000 ve neticede sevabı 0 olan işler yaptırır. Hicur suresi 42. ayette Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna şeytan zayıftır müminler üzerine bir hakimiyeti kuvveti gücü yoktur dostlar peki nasıl oluyor orada ta Adem aleyhisselam'dan bu yana birçok mümini aldatmış kendi kulübüne üye yapmış kaydetmiştir bu gücü nereden almıştır şeytan insanlar aldatmak için çok çalışıyor eğer gücü olsaydı yeryüzüne tek bir iman eden Müslüman kalmazdı. Hepsini kandırırdı. Şeytan uymuyor ve çok çalışıyor. Birçok silahlar ve tuzaklar kuruyor. Mesela bunlardan en tehlikelisi bir defayla bir şey olmaz. Tövbe edersin kurtulursun silahı ile herkes aldatabilir. Bir başka silahı ise Müslümana sahip olduğu gücünü unutturur ve savunma silahlarını kaybettirir. Bir misalle söylersek. Şeytanın elinde bir çakı bıçak var. Senin elinde ise en güçlü lav silahı, çelik yeleğin, yüzünde gaz masken, yanında birçok el bombaları. Şeytan güçlü sen mi güçlüsün? Elbette müslüman daha güçlü. Gaflette olduğun bir anda, şeytan bütün silahlarını elinden alır veya sana onları unutturur. Şimdi çakı bıçağıyla artık seni esir azaptır. Çelik yeleğin olan imanını gaz maskesi olan zikirlerini, el bombası olan abdest ve besmeleni, lav silahından daha tesirli olan salih amellerini terk eder, şeytana kaptırırsan, çok güçsüz olan şeytan, seni, beni, bizi altabilir. Enam suresi 142. ayette, şeytanın ardına düşmeyin, şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Buyurundur. Doğan her insanın şeytanın düşman olduğunu bilmek gerek. Evet sevgili dostlar, Nisa suresi 76. ayet kerimede iman edenler Allah yolunda savaşırlar. İman etmeyenlerse tavut yani batıl davalar ve şeytan yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır diyor. Ayette şeytanın kurduğu düzenin zayıf olduğu bildiriliyor. Peki şeytan ne gibi tuzaklar kuruyor ve ne gibi sloganlar kullanıyor? Meşhur sloganları şunlar. Bir defa ile bir şey olmaz ki insanlar içki içmeye, kumar oynamaya, zinaya ve bütün pisliklere bir defayla bir şey olmaz ki diyenlerin kandırmasıyla başlamıştır dostlar. Daha gençiz. Bu sloganla kişi Allah'a kulluğunu 40 yaşından sonra erteler. Sanki kaç sene yaşayacağını biliyormuş gibi 40 yaşından sonra İslam yaşayacak, hacca gidip gelecek, bunu yapacak. Öyle İslam yaşayacak. Allah kalp temizliğine bakar. İbadetlerden maksat kişiyi iyi insan yapmaktır. Sen zaten iyi insansın, kalbin tertemiz. Allah kalbine bakar, dürüstlüğüne bakar. Çevrenle olan iyi ilişkilerine bakar. Önemli olan kalptir diyerek aldatır. Halbuki insanı insan yapan, kalbi temizleyen ibadetlerdir. Allah'a kulluktur. Yine misal, Allah ile kul arasına girilmez. Demekle, İslam davetçilerini kötü ve bağmaz insanlar olarak gösterir. Onların sözünü dinletmez. Emekli olduktan sonra. İnsanları bu sloganla kandırıyor. Mezarlıkları gezerek bir anket yapalım. Emekli yaşından önce ölenler mi çoklukta, yoksa emekli sonrasında? Zaman sana uymaz. ''Sen zamanı uyacaksın'' diye başka bir sloganla aldatır. Halbuki zaman, din değil ki. Sen onu uyacaksın. Üstelik zamanı sen değiştirebilirsin. Yine diğer sloganı, ''Herkes yapıyor'' diyerek kandırır. Herkes ineğe tapıyor diye, sen de tap. Herkes yamlım oluyor diye, sen de ol. Herkes hırsızlık yapıyor diye, sen de yap. Böylece zamana uymuş olursun ki... Bu mantık da şeytanın biraz önceki arz etmiş olduğum vesveseleri, sloganlarından, yanlış olanlarından. Diğeri, tövbe edersin, Allah affeder. Önce bir defayla bir şey olmaz diyerek günahı tattırır, Alıştıktan sonra da Allah affeder diyerek günaha devam ettirir. Bu kadar günahtan sonra biraz zor affedilirsin diyerek Sonra da ümitsizliğe düşürür. Kul madem ki cehennemlik oldum, günahı bırakmamın bir anlamı yok diye devam eder. Günahı terk edip bir daha dönmemek üzere tövbe edenlerin günahları tamamen silinir. Ümitsizliğe düşmek kafirlere mahsustur. Ancak madem sonunda tövbe edince günahlar siliniyormuş, sonunda tövbe ederim diye günaha devam etmek de büyük günahdır. Çünkü ölüm aniden gelir ve tövbe etmeye insan fırsat bulamayabilir. Diğer bir sloganı fazla düşünme kafayı yersin. Böyle diyerek düşünmeyen bir Müslüman olmamızı ister. En tehlikeli insan halbuki düşünmeyen insandır. Diğer bir sloganı cehennemde bir süre yandıktan sonra cennete girmeyecek miyiz? Yani cehennemi basit gösterir. Sanki cehennem ateşi normal bir ateşmiş gibi. Sanki insan bir kibrit ateşine bile dayanıyormuşçasına. Cezayı basit görenlerin suç işleme oranları daha fazladır. Cehennemi sıradan bir mekan olarak yutturmaya çalışır. Cehennemi basitleştirir. Cennet unutturur. Diğer bir tanesi de. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Amellerine bidat ve hurafe karıştıran dini yanlış yaşayan müslüman uyarılınca atalarının dinine sığınmasını tavsiye eder biz atalarımızdan anamızdan babamızdan ninemizden dedemizden böyle gördük demelerini ister şeytan gerçek İslamı öğrenmesine bu şekilde engel olur ve en son paylaşacağım, can aman ha dikkat beynini yıkamasınlar aslında beyinlerdeki kiri ve şirki ve imanı kemiren mikropları yıkayıp tertemiz etmek güzel şey. Ama buna şeytan engel olmak için bu yalanla da gerizgah yapar dostlar. Yani hülasa eğer özetleyecek olursak bir 12 madde olarak şeytanın genel olarak birçok aldatma sözü vardır. Ama genel olarak hepimizin üzerine bir şekilde tecelli eden 12 sözünü Özetle paylaşayım Ve bugünkü programımızı burada noktalayalım 1 bir, bir defayla bir şey olmaz 2 Daha genciz 3 Allah Kalp temizliğine bakar 4 Allah ile kul arasına girilmez 5 Emekli olduktan sonra 6 Zaman size değil, siz zamana uyun. 7- Bir şey olmaz, Allah affeder. 8- Bu kadar günah olduktan sonra biraz zor affedilirsin. 9- Fazla düşünme ha, kafayı yersin. 10- Cehennemde bir süre yandıktan sonra cennete girmeyecek miyiz? 11- Biz büyüklerimizden böyle gördük ya. 12- Aman ha dikkat beynini yıkamasınız. Evet sevgili dostlar. Dünya imtihanında bizi sırat Sıratmustakim'den ayırmak üzere sırat Sıratmustakim'e oturmaya çalışan, önümüzde engel oluşturmaya çalışan şeytanın size, bana, arkadaşlarınız, ailenizi, çevrenizdekilere vermiş olduğu ortak vesvese bu ve bu sözlerin ekseninde oluşan daireler bütünüdür. Ancak Kuran-ı Kerim'in ifadesiyle İlla kes salihin. Hani şeytan diyor ya senin salih kulların haricinde herkese bir şekilde vesveselerimle saptıracağım. Diyor ya selam olsun nefs mekkesinden gönül medinesine. Nefsin ve şeytanın tek bir işaretiyle onun yoluna koşanların her türlü vesvese ve sloganlarından sıyrılım. Allah Resulü'nün Allah'tan aldığı vahiyle ile davet etmiş olduğu hayat veren davete ve o davetin sedasına, o davetin nidasına kulak verip, şeytanın ben onları saptıramam dediği salih kullarından olmak üzere adım atabilenlere. Selam olsun, selam olsun Allah Resulü'nün elinden tutup yesliplerimizi Medine yapmak üzere. Gayret edenlere Selam olsun Evet sevgili dostlar Bugünkü Gafletten Kurtulur Sohbet programımızı Şeytanın Vesveseleri üzerinden birkaç Paylaşımla sunmayı arzu ettik Sizlere bu sloganları Ve vesveseleri arz edişimin Sebebi Belki bu slogan ve vesveselerden Çok canımızın yanmasıdır diye düşündüm. Rabbim bizi sıratımız tefhimden ayırmasın dostlar. Kalbimize, aklımıza, ruhumuza, aramıza tevhidi ve birliği ihsan edesin. Bizi tevhid ile müşerref kılsın Rabbim mesaj ve manasıyla. Allah'a emanet olunuz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Bize www.nonsensu.com web sitemden ulaşabilirsiniz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.